1009, numaralı konu, Hazreti Peygamberin Zeyd bin Harayz için üzülmesi, evet, babam öldürüldüğü zaman peygambere vardım, peygamber beni gördüğünde gözlerinden yaşlar aktı, ertesi gün yine Hazreti Peygamber'e gittim, bana, dün seni gördüğümde duyduğum üzüntüyü, bugün de bana çektirdin, dedi.